İşte karşınızda insan vücudu tiyatrosu İşte karşınızda insan vücudu tiyatrosu On bir perdeden oluşur Dünyanın en uzun oyun Neler var içinde Bir iskeletten hallice yazan Meris Vicks. Ay, kusura bakmayın. Vücudumuzun bize enfeksiyonlara karşı koruyan mükemmel bir güvenlik sistemi vardır. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminin vücudun her yerinde pek çok savunma mekanizması vardır. Bağışıklık sisteminin oyuncular, oyuncuları vücudun her yerinde bulunur. Deli, mukus kıllar gibi dış bakteriyel enfeksiyonlara yol açan organizmaların vücuda girmesini engeller. Mikroplar bu bariyeri geçebilse dahil vücudun içinde onları donanımlı bir savunma gücü bekler. Adım Mukus. Burunda sümük yaparım. Yabancı parçacıkları akciğerlere ulaşmadan tutarım. Ben Göz Gözyaşları sadece ağlamak için değildir. Mikroplara karşı bir yığın enzim taşıdığım için gözlerinizi korurum. Ben tükürük. Benim de içimde enzimler var. Bunlar çiğneme sırasında besinin parçalanmasına da yardımcı olur. Ayrıca istilacı mikroplarla savaşan koruyucu bakteriler taşırım. Bundan çok daha fazlası var. Bakalım vücudumuz bir koruyor. Şimdi ortalığı dehşet saçan şu. Yaratıklara yakından bakalım Bayanlar ve baylar işte huzurlarınızla Enfeksiyon yapan mikroplar Korusu <gülüyor> Tek hücreli organizmalar olan Bakteriler havada Toprakta, suda hatta Hayvanlarda bile bulunur Aslına bakarsanız Hemen her yerdeyiz Ama merak etmeyin Hepimiz zararlı değiliz İnsan vücudu bağırsaklarda yaşayan bir buçuk kiloya yakın iyi bakteriye ev sahipliği yapar yardımımız olmadan bırakın yediklerinizi sindirmeyin, yaşayamazsınız bile. Bakteriler farklı biçim ve boyutlarda olur. Farklı enfeksiyonlara neden oluyor. Tetanos, strep, staph, salmonella ve ekoli gibi. Metanoz ben. Paslı ve kirli cisimlerin üstünde bulunurum. Kaslarınızı etkileyen tehlikeli bir enfeksiyona neden olurum. Ah, neyse ki şanslısınız. Neden olacağım enfeksiyona karşı kullanabileceğiniz bir aşı var. <gülüyor> strep Ben strep. <gülüyor> Boğazınızda ve ademciklerinizde enfeksiyonu neden olurum. Staph ben. Ve... Ben ve ailem gıda zehirlenmesinden göz ve deri iltihabına pe çok çok çok enfeksiyona neden oluruz. Bazı bakteriler, bakterilerin yol açtığı enfeksiyonları örneğin tetanoz ile önlenebilir. Diğerleri örneğin boğazı strep strep enfeksiyonunu antib antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Yani siz bir avuç baş belasınız değil mi? Hey, hepten kötü değiliz canım. Sen asıl virüslere dikkat et. Onlar her zaman kötü haber demek. Ben enfeksiyona neden olan <gülüyor> o çok küçük bir organizmayım ve sadece başka bir organizmanın içinde yaşayabilirim. <gülüyor> ben virüs. <gülüyor> Benden korumak zor olabilir. Daha önce soğuk algınlığa geçirmişsinizdir. Değil mi? <gülüyor> Ama protozom denen canlılardan korunmak fazladır tabii. Yani benden ılık nemli ortamları seven tek hücreli bir organizmayım. İnsanlara suyla ya da bir taşıyıcı yoluyla bulaşırım. Ilık, nemli ortamlardan hoşlanan biri daha var burada. Öyle değil mi mantar? Ay, evet. <gülüyor> Aynen, biz mantarlar karanlık, nemli yerle de bayılırız. Ay, bu iki terli ayak parmakları arasında yaşamak ne harika değil mi? Hmm. Mantarlar ölü ya da çürüyen, dokuları parçalayan basit organizmalardır. Hmm. Mesela burada ölü deri hücrelerini yiyorum. Hmm. Virüsler organizmaya girer girmez konak hücreleri aramaya başlar. Bu hücreleri girip onları ele geçirir. Besin ve enerji kaynaklarından faydalanır. Sonra sonra da onları çoğalmak için kullanarak kendi kopyalarını üretirler. Bu durumda konuk hücre ölene ya da normal işvenini kaybedene dek sürer. Bazı virüsler ilaçla tedavi edilebilir ama çoğu zaman, bağışıklı, zaman bağışıklık sistemi bu sorunun üstesinden gelir. Tıpkı bazı bakterilerde olduğu, olduğu gibi bazı virüslerde bağışıklanmaya, bağışıklanmaya yol açabilir. Biri beni mi çağırdı? Bağışıklama bir hayvan. Bizim örneğimizde insanları bir hastalığa karşı korumak anlamına gelir. Bağışıklama sayesinde bir zamanlar yaygın görülen çiçek ve çocuk felci gibi hastalıklar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yani aşı olmak pek keyifli olmasa da aşılar bizi ciddi hastalıklardan karşı koruduğunu unutmayın. Ay. Ay. Gittiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 95.0 Açık Radyo. E, bir Varmış Hiç Yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün konuşacağımız kitabın adı İnsan Vücudu Tiyatrosu. Yazarımızın ismi Meris Vicks. İnsan Vücudu Tiyatrosu 6 Ocak 2017'de ilk baskı ilk baskısı basılmıştır. Meris Flix çocuk ve gençlik çocuklar için bilim kategorilerine eserler yazmış bir yazardır. Ayrıca yazarımızın 20'den fazla kitabı var. Genellikle kitapları fen konusu ile ilgili oluyor. Evet, herkese merhaba. Ee, merhaba. bir varmış hiç yokmuş programından. Merhaba. <gülüyor> Tuğba ben. Evet bugün e, Memnun'un da dediği gibi Konumuz insan vücudu tiyatrosu. E, elimizdeki kitap e, o kadar çok basılmış ki, e, bizim elimizde yirminci basımı yer alıyor. E, yazar hakkında bir şeyler söylemek isterim tabii ki. Yazarımızın e, mercanlar hakkında insan vücudu tiyatrosunun dışındaki 2015'te bası, basılmış olan kitabının dışında e, mercan resimleri hakkında bir kitabı daha var. E, bununla birlikte Aynı zamanda bu yazarımız e, Spongebob e, Comics ve Marvel Comics ve DC Comics'te de çizgi romanlı yapıyor, e, yazıyor, e, renklendiriyor. E, çizgi romanının dışında ne yapıyor derseniz kendi web sayfasında anlattığı şey şu eski mikroskop koleksiyonu için slaytlar hazırlıyor. Bazen fiyat ediyor. Tüplü dalış yapıyor, doğa yürüyüşleri yapıyor ya da kurabiye pişiriyormuş. Ama bunların hepsini aynı anda yapmıyormuş. Çünkü zor olabiliyormuş. Ee, bununla birlikte asıl önemli olan şeylerden bir tanesi de New England Aquarium'da 8 yıl boyunca çocuklara deniz biliminin ne kadar harika olduğunu öğreten bir programda eğitmenlik yapıyor. Evet, tanıtmayı unuttum. Program program ortaklarım Tuğba Zeyra Sağlam ve Handetici Gözdürk. <gülüyor> teşekkür ederiz <ederim>, merhaba <gülüyor> evet Handeciğim e, Mar, e, Mary Speaks İnsan Vücut Tiyatrosu domingo yayıncılıktan çıktı devamını sen getir bakalım evet tamam şöyle aslında harika bir e, bilim çizgi roman formatında yazılmış bir kitap çok eğlenceli çok kim, e, komik ayrıca Tam da bir aslında hem ilk öğretimde hem orta öğretimde müfredat konularını içeren bir kitap oluşuyla da çok temel bir kaynak. Ee, şöyle artık eğitimde STEAM denen bir yaklaşımla yol alıyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik gibi disiplinler arası e, alanların bir arada uygulayan bir yaklaşım bu. Tam da bu e, kitap da böyle bir kitap. Tüm disiplinlere hizmet eden. Fen, fen bilimini sevmemize neden olacak çok renkli eğlenceli ve komik bir kitap tamamen insan vücudunun ana sistemlerinde geçiyor oyun bir tiyatro sahnesinde bizi iskelet karşılıyor ve bu iskelet toplam tam 11 perde boyunca anlatıyor anlatıyor anlatıyor kıyafetler giyiniyor kostümler giyiniyor ve sonunda da tam bir aslında insan işte bütün sistemlerini tamamlamış bir insana dönüşen iskeletin hikayesini görüyoruz. O yüzden yine çok keyif aldığım bir kitap oldu benim. Ee, tabii ki çevirmen, çevirmeni, çevirmen şiirsel taş. Geçmeden önce tabii oyuna dair konuşmalarımızı yapabiliriz. Yani kitaba dair konuşmalarımızı yapabiliriz. <gülüyor> Memo nasıl buldun? Senin fikirlerini çok merak ediyorum. Özellikle çok sevdiğin bir sistem olmuştu. <gülüyor> Gemikler evet. bulundu. Evet. <gülüyor> e, ondan şey. önce izninizle Memo çok özür dilerim. Memo'ya söz vermeden evet. şunu söylemek isterim ki senin de söylediğin gibi eğitim sistemine çok uygun. Yani zaten e, bazı okullarda ek kaynak olarak da kullanılabiliyor. Bu hoca inisiyatifinde evet. önerilebiliyor ama özellikle ortaokul e, başında olan bütün e, arkadaşlarımıza duyuruz ki bu gerçekten işaretleri konularla da birebirler evet. çünkü. Gidiyor konular var. Birazdan Memo'dan öğreniriz zaten onu. Ee, çok güzel bir kitap Ayrıca Memo için Memo karikatür okumayı Karikatür kitaplarını okumayı çok seviyor ee, Çok ve sevmiyorum kitabı... tabi ki Bayılıyorum <gülüyor> Pardon bayılıyor <gülüyor> <gülüyor> ee, Yani e, şey Elimde olan Hemen direkt gördüğüm çizgi romanı okumaya başlıyorum Evet çok seviyor. Çizmeyi de seviyor. Ee, yes. Ve bu kitabı da zaten aslında bugün kitabını e, seçen de Memo'ydu. E, bunu okumak istiyoruz dedi. Ben e, sen biraz bahset. Ben sonra kitabın arkasındaki yazıyı bir okuyacağım. Ama Memo, Evet sen biraz bize kitabı anlat. Çok keyifli e, oldu. Benden önce okudu Memo. E, ve sürekli biliyor musunuz diye <gülüyor> <gülüyor> bize bilgiler vererek e, yolculuk ettik. <gülüyor> evet Memo'cum. Ben kitabı çok beğendim. Her bölümde de beni güldürmeyi de becerdi bu kitap. Ee, güzel, her şeyi anlatıyor. Mesela kemikler her şeyi anlatıyor. Kemik, solunum, etler, kaslar her şeyi anlatıyor. Beyni bile anlatıyor. Yani bütün bir vücudu, insan vücudunu anlatıyor. Bundan dolayı kitabın adı da İnsan Vücudu Tiyatrosu diye geçiyor peki işlediğiniz şeyle merak ediyorum mesela bu zamana kadar fende işlediğiniz konularla birebir mi yani hiç rastladın mı anlatılan aslında şeyler. bu kitap fene girmiyor bu kitap aslında biyolojiye giriyor biyoloji <gülüyor> evet, biyolojiye biyoloji görüyoruz. bölümüne giriyor peki siz biyoloji dersi almadığınız için söylüyorum fende biyoloji görüyorsunuz peki bu konular var mıydı mesela insan vücuduyla ilgili bu konulara girdiniz mi biz daha ortaokul bir olduğum için ben Hı -hı. E, daha gir girmedik. Ama girdiğinizde de zaten herhalde çok hakim olarak anlatabilecek noktalarısın artık değil mi? Ya anlatabiliyorum yani, yani kitabu Zaten ben bunu öğretmenime de gösteriyorum çok beğendi kitabı da o da. Ee, öğretmenin zaten bu kitabı biliyor e, fen öğretmeni. Ee, ben kendisiyle de konuşma fırsatı. Evet, kendisiyle konuşma fırsatı buldum. Hande senin de söylediğin gibi çocuklara zaten bu kitabı öneriyormuş. Ee, çok güzel bir kitap dedi ee, ve ben bu kitabı öneriyorum, mutlaka öneriyorum dedi. Yani e, bilim ve sanatın bu şekilde birleşiyor olması da çok keyifli. Kitabın arkasına birazcık size aktarmak isterim. Diyor ki, e, kitabın arkasında kitabı tanıtan e, cümleler şöyle. İnsan biyolojisinden yapacağınız bu büyücü yolculuğun her aşamasında size ben eşlik edeceğim. Önce sahneye bir iskelet olarak çıkacağım ve her bölümde kostüme yeni bir katman ekleyeceğim. Sakin vücudum tamamen oluşana kadar. Bu anatomik yolculukta konunun kalbine, hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine kadar ineceğiz. Oyunumuz eğlenceli. Hatta o kadar eğlenceli ki... Bedenimiz hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğimize şaşıracaksınız. İnsan vücudu tiyatrosu, çocukların ve yetişkinlerin vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için harika bir kaynak şeklinde geçiyor. Bence de öyle. <gülüyor> e, 11 bölümden oluşuyor kitap, değil mi Memocum? Evet. E, i̇lk Zaten bölüm şarkımızda da belli oluyor. Evet. <gülüyor> E, ilk bölüm... A, bir perdeden oluşur. <gülüyor> Peki memucum, ilk perdeden, ilk perde neler var? Sırayla bir söyler misin i̇lk, bana? Bir yani, daha birinci perdeye başlamadan bir konuyu anlatıyor. Ee, daha birinci perdeden önce hücreleri bir anlatıyor. Hı hı. Ee, mesela... Ee, Mesela sitoplazma, Hı -hı. çekirdek, Hı -hı. mitokondri. Bölünmeden bahsediyor anladığım kadarıyla. Evet. Etlik, et, <gülüyor> bunları bilmediğim Golgi cisim. Evet. Ondan sonraki iki bölüme geçelim. Sonra evet, ne anlatıyor? Sonra. Bir hücreyi anlattıktan sonra. Sonra kemikleri anlatıyor bize. Evet. Sonra ikinci perdede ne anlatıyor? Ee, orada kasları anlatıyor bize. Çok güzel. Üçüncü perde de. Trump'ı da anlatıyor orada Hı -hı. öyle. Üçüncü perde solunum hakkında. Güzel. Anciğer gibi. Sonra dört. E, dört de, e, ha kan nakliyat. Hmm, kalp ve damara giriyor o zaman. Evet. Kalp ve damar sistemini giriyor. Evet. Çok zararı güzel. Zararı Ardından. Ve çoğunlukla burada kalbi anlatıyor. Ha, ayrıca bu bölümde de nabızı, nasıl ölçeceğinize bakıyor. Ben de şimdi size anlatayım mı? Lütfen. Nasıl ölçüyormuşuz <gülüyor> nabzı? Sol, sol eliniz sap e, işaret ve orta parmağınızı birleştirin. Hani normalde pis işareti vardır ya iki gösterir gibi. Onu birleştirin. Sonra onu sol elinizde elinizin alt, çok azcık altında bileğinizde kalın bir damarı gördünüz değil mi? Evet. Gördüyseniz o iki parmağınızı oraya 15 saniye tutun ve hissedebildiğiniz ritimleri sayın. Hı hı. Say 15 saniye geçtikten sonra saydıktan sonra artık nasıl yaparsınız bilmiyorum a alarm kurarak da yaparsınız bilmiyorum. Sayıyoruz. Sonra o ritim sayısını ile çarptığınız zaman kalp hızınızı buluyor olursunuz. Çok güzel bir bilgi. Beşinci perde. Evet. Bakıyorum bağırsaklarla ilgili sindirim sistemi Bağırsaklara, yani e, sindirim sistemini bize anlatıyor evet sonra altıncı e, bilimsel olarak düşkının nasıl çıktığını bize anlatıyor altıncı perde mi boşaltım sonra, sistemi evet e, boşaltım sistemi yani idrar Evet. Anladım. O, tamam, boşaltım sistemi sonra, diyoruz evet. Evet. sonra o yedinci perde hormonlardan oluşuyor hmm, endokrin sistemi yani evet sekizinci perde çocuk, bebekler hakkında kızlar ve erkeklerden bahsediyor hmm, üreme sistemi ergenlikten de evet ergenlikten de azıcık da bahsediyor çok güzel sonra ee, sonra bizim okuduğumuz bölüm ee, bağışıklık sistemi evet Aa, sonra bu dokuzuncu bölümdü galiba evet, evet. onuncu on, on, onuncu bölümde beyin beyin anlatıyor bize yani sinir Ve sistemi on birinci bölümde duyular evet on birinci on birinci perdede duyular yani, koku biri, tat burun, işitme din, görme kulak, evet. göz. beş duy organı evet. mesela bunları Kusur. zaten okulda görmüş olman gerekiyor değil evet. mi yani dördüncü sınıfta size de anlatacaklar. Herkes anlatıyorlar. Yani o zaman peki sence bu kitabı kaç yaş okuyabilir Memo? Kaç yaş okumalı? Mesela benim kuzenim şu an altı yaşında ve bu kitabı okuyor. Aa süper. Daha ona okunabiliyor. <gülüyor> evet okumayı yeni keşfettiğim için onu okumak istemiş. Güzel. Okunabilir. <gülüyor> ee, Hande hatırlar mısın sen bilmiyorum. Bir Fransız çizgi filmi vardı. Ben e, çok, çok severek evet. izlerdim. Evet. <gülüyor> Böyle e, hücreler e, işte... E, şey, virüs girdiği zaman savaşırlardı ve benim en sevdiğim çizgi filmde bize bir şeyler öğretirdi çünkü bence gelmiş geçmiş e, sanat bağlamında da baktığım zaman bilimle sanatın birleştiği hani bir mucize <gülüyor> iyi bir şey e, ne denir? Bir keşif mi diyebiliriz? E, evet. bir eser çok iyi bir eser çok iyi bir eser, e, iyi bir eser olduğu söylenebilir bu kitabı okurken hemen Cihat'ın bir hatırlatması oldu o Fransız çizgi film. Hemen dedim ki, aa evet çok iyi hatırlamışsın, onun da bu hapsası çok güçlüdür. O hatırlatmıştı. Şimdi sen de bahsettin. Evet. Ee, tabii yaşı biraz daha küçük olan arkadaşlarım <gülüyor> buna. <gülüyor> <Ne yazık. gülüyor> Ama e, ben küçükken severek ailecek izlediğimizi çok net hatırlıyorum. Yani böyle annemle beraber annemin kucağında onu izlediğimi. O uzun sakallı e, hücrenin her şeyi anlatıyor olması şahane bir şeydi. E, peki demek ki. E, Memo sen bu konuda ha bu arada şeyi soracağım e, bu tarz kitaplar daha fazla olursa aslında sanırım e, diğer derslerle de ilgili Memo. Sence nasıl olur? Eğitim açısından soruyorum. Merak ettim. Ben de bilmiyorum aslında biraz. Benim de kafam karıştı. Yani mesela diğer evet. konuları da sana böyle karikatürle anlatıyor olsalar nasıl ee, olur daha mı? Ben, ben bazı öyle Güzel. Peki mesela o zaman burada bu kitapta mesela şimdi bakıyordum gözüm ge göz gezdiriyordum bazı işitme görme kaybı olan köylere kısaca ışıkları da bazı ışıkları da görebiliyorlarmış mesela insan düşünün onu bulut gibi görebiliyorlarmış bazıları çöl fazlası ve sayfa 221 11 211'de e, şey çöllerin kullandığı dil vardır ya böyle e, kabartı şeklinde. Onların nelerinin hangisinin neye geldiğini anlatıyor güzel alfabe olarak. A'dan Z'ye kadar anlatıyor. Çok güzel. Ee, Hande çevirmenimiz hakkında bir şeyler söylemek ister misin? O çok şey söylenir yine e, programımız sayesinde tanıdığım şiirsel taş çevirmen e, yine muhteşem bir insan. Gelecek programlarımızda eminim onun öykü kitaplarından öykü türünde yazdığı kitaplardan bir e, program yapacağız ya da davet edeceğiz onu kendisini. Hekim şiirsel taş aynı zamanda yazar. Çocuklarla ve kadınlarla e, sosyal sorumluluk projeleri yürüten birisi hala devam ediyor. Özellikle hikaye türünde eserler yazıyor. Şu hikayelerin isimlerine bakar mısınız? Kim Korkar Mavi Kurt'tan? Düş Kurdu, Bir Düş Kurdu. Börtü Böcek Güncesi, Sekoyana'nın Kapıları. Bir orman öyküsü. Genellikle kurguları. Merkezinde doğa ve çocuk ilişkilerine yer evet. veriyor. Bir de tıp tıptan mezun olduğu için zaten böyle biraz daha bilimsel kitap çeviri yani yetişkinler için bilimsel kitap çevirileri de var aynı zamanda. Ben şeyi neden çocuk kitapları okumalıyız kitabını gördüm çevirdiği şey kitabı gördüm onu okumamıştım onu bir okumak lazım. Ben de listeme aldım. Hı hı, süper bir de çocuğu var o resimleri yapıyor o resim yapıyormuş o da onu öykülendiriyormuş o da çok, çok keyifli, keyifli. <gülüyor> çok gerçekten keyifli. çok keyifli bu arada ee, yayın domingo bkz yayıncılık yayın evinden çıkan kitabımız evet ee, oldukça satışı var dediğimiz gibi 20. basımı gerçekleşmiş çok keyifli umarım sizler de edinir ve okursunuz ee, küçük büyük demeden Hepinizin bir solukta okuyabileceği bir kitap da bu haftaki kitabımız. Ee, ve biz tabii ki yine e, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, Aa, biraz süremiz... vaksimiz olsaydı da kemik bölümünü okuyacağız. <gülüyor> biraz istersen çok böyle minik bir şekilde kemiklerle ilgili senin ilgini çeken biliyorum bu, bu bölümde lütfen kemikleri okuyalım dedin. Ama biz ya buraya okusak daha mı iyi olur deyince biz seni biraz ikna etmiş olduk ama o kemiklerden ee, senin ilgini çeken e, en sevdiğin yerler neler mesela? Burada e, 26. sayfada bize kırıkları anlatıyor mesela. Basit kırıklar normal hani insan gibi o e, şey, şey çatlak olur ya bir de çok parçalı var. Evet. Orada e, kolunun kemiği vardır ya biraz e, çok uzun bir ovale benzer. Hı hı. O ikiye ayrılıyor ve ikiye ayrıldığı zaman oradaki kemik kemikler bir toz gibi bayağı parçalara ayrılıyor. Hı hı. Tam kırıkta iki kemik e, ayrılıyor. Hı hı. En kötüsünü en sona saklıyorum. E, yeşil ağaç kırığında şey var. E, kemik tam ikiye ayrılmıyor. Bu sefer. Yani... O kemiğinizin bir parçası ikiye ayrılıyor ya normalde. Tam hı hı. ikiye ayrılmıyor. Patlıyor gibi oluyor böyle. Anladım. Peki. Bir, önce son... pat... bir de en kötüsü açık kırık var. Kemik kırıldığı zaman derinin dışına çıktığı zaman. Hı hı. Evet. Bu gerçekten çok önemli ama çiz... çizimler bu kadar kötü göstermiyor. Mem hani... <gülüyor> anlattı ama Memo bayağı bunları e, öğrenmiş, senin bayağı bir ilgini çekmiş. Çok güzel, çok keyifli gerçekten. E, süremizin sonuna geldik. Biz kitabı konuşmaya devam ediyoruz her gün evde, her bir bölüm hakkında. E, güzel oluyor. Umarım sizler de e, edinebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Ha, bu arada bu, ki, bu kitabı nereden alacağınızı söyleyebilirim. Söyleyeyim mi? Bütün kitapçılarda var mı mucum? <gülüyor> evet ama ben bunu bu yakadan İstanbul'da bu yakadan <gülüyor> peygamayan kitap eminimden almıştım. Tamam öyle. Peki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman eee videomuzun sonuna Tüm kitapçılarda geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> evet, o zaman artık kapatalım çünkü süremizin sonuna geldik. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dakika Hoş bu sefer bu sefer hata yapmayacağım. Kaç gün kaç gece sonra? <gülüyor> <gülüyor> Buldum. 8 gün 7 gece sonra. Peki efendim, hoşçakalın Hoşçakalın <gülüyor> <Neyse. görüşmek üzere. gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.